Resulullah Efendimiz'in ehli beytinin ve eshabının üzerine olsun ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim söz hakkı başlıyor. Efendimiz öncekler hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Nasıl efendim? Hamdolsun. Nasılsınız? Nasılsınız? efendim. Teşekkür ederim. Efendim İstanbul'dan Yusuf Yıldız, Cuma namazından sonra <gülüyor> öğle namazının farzı kılınır mı? Teşekkürler demişler efendim. Euzubillahimineşeytanirracim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu selamu aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin. Ve ila cemil enbiyayı vel mürselin. Ve ila cemil evliyayı. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Cuma namazı kılındıktan sonra öğlenin farzı kılınır mı? Bir vakitte aynı iki farz olmaz. Bir tanenin olması gerekir. Cuma namazı kılındıktan sonra benim Cuma namazım oldu demek gerekir. Yok acaba oldu mu olmadı mı dersek bu sefer şüpheye düşmüş oluruz. Şekli ibadet olmaz bütün İslam alimlerinin yani görüşüdür bu. Eğer şek olursa o ibadet ibadet olmaktan çıkar. Çünkü niyet sahih olmaz. Eğer Cuma namazı olmadıysa, şartları uygun değildiyse, bir de öğle namazını kılayım, bari öğle namazı geçerli olmuş olsun dersek, Cuma namazını iptal etmiş oluruz. Cuma geçersiz, geçersiz olmuş olur. Onun için Cuma namazı parındıktan sonra öğle namazı kılmak, öğlenin farzını, vaktin farzını kılmak doğru değildir. Kılarsak ne olur? Cuma'yı iptal etmiş olur, ee, öğle farzını kılmış oluruz. Ama iki şık arasında tam bir tercih yapamadığımızdan dolayı aslında öğlenin farzi da iptal olmuş olur. Şekle kırılmış olur. O olmadıysa bu olsun demiş oluruz. <gülüyor> Nasıl ki Ramazan ayı geldiğinde ay görünmezse acaba Ramazan ayı başlamış midir, başlamamış midir deyip şüpheyle oruç tutarsak, eğer Ramazan olmuşsa Ramazan orucu olsun, olmamışsa sünnet bir oruç olsun dersek, o oruç, oruç olmaz. Ne Ramazan orucu olur, ne de diğer oruç olur. Evet, bütün alimlerin söz birliğiyle verdiği fetvadır bu. Aynı şey namaz içinde geçerlidir. Yani, ya Cuma namazı geçerlidir, ya öğle namazı. Eğer Cuma'nın şartları müsaitse ki müsaittir zaten. Cuma geçerlidir. Onun için Cuma namazını kılıyoruz. Ondan sonra ayrıca öğle namazı kılmaya gerek yoktur. Efendim Şanlıurfa'dan Adnan Yavuz, Selamun Aleyküm. Aleyküm, iyi yayınlar dilerim. Efendim çalıştığımız yerde Allah'a karşı açıkça dil uzatan veya Allah'ın varlığını kendilerince sorgulayan insanlarla iletişimimiz, muhabbetimiz, çalışmamız nasıl olmalı ki Allah'ın istediği gibi olsun, onların günahlarına ortak olmamak için tamamen ilişkilerimizi koparmak mı gerekir? Sizleri çok seviyoruz demiş efendim. Allah razı olsun. <gülüyor> Allah ait kerimede buyuruyordu. Evet, onlar Allah'ın ayetleriyle alay ederler. Onlara neden böyle yapıyorsunuz diye sorulduğunda biz şaka yapıyorduk derler. Allah buyuruyor. Söyle onlara. Onlar Allah ile mi? Allah'ın ayetleriyle mi? Allah'ın Resulü ile mi şaka yapıyorlar? Bu şakaya gelmez. Hele bir de eğer bile bile eğer biri haddini aşıp Rabbine karşı saygısızlıkta bulunuyorsa zaten insan olmaktan çıkmıştır. Cevap verirken kendimize göre değil Allah ile Allah'ın vahyiyle cevap vermemiz gerekir. Allah buyuruyor diye ayet-i kerimede sor onlara onlar bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa onlar kendi kendilerinin yaratıcıları midir? Yoksa yerleri gökleri onlar mı yaratmış? Sor cevap versinler. Buna beraber insanlar üç kısımdır. Bir kısmı gıda gibidir. Sürekli istifade edilmesi gerekir. Mümkün mertebe onlarla beraber olmaya çalışmak lazım. Onlarla sohbet etmek lazım ki gıda gibidir. Manevi olarak onlarla beraber kazanırsın. Eğer biriyle beraber olduğumuzda gönlümüz Allah'a dönüyorsa, Rabimizle beraber oluyorsak, ahiretin, ebedi hayatın hesabını yapıyorsak, güzel şeyler yapmak için evet, fikirler bize geliyor, düşünüyorsak bu durumda gıda gibidir bu. Bu dosttur. Düşman da bunun tam tersidir. Eğer seni Allah'tan başka tarafa döndürüyorsa, başka şeylerle meşgul ediyorsa, şeytanın verdiği vesvese gibi sana vesvese veriyorsa, evet bu da tam bir düşmandır. İsterse en yakınımız olsun. Bizi cehenneme sürüklüyor, şeytanla beraber etmeye çalışıyor, şeytanın peşinden hoşturmaya, yürütmeye çalışıyor çünkü. Evet, gıda gibi olanlarla mümkün mertebe beraber olmak gerekir. Bir kısmı ilaç gibidir. Yani ihtiyaca göre görüşmek gerekiyor. İhtiyaç oldukça, mecburiyetten acı da olsa, evet ne yapıyoruz? İlacı içiyoruz. Mecburiyetten, o senin iş arkadaşın olabilir, komşun olabilir ama mecburiyetten görüşme mecburiyeti vardır. Onun için gerektikçe, mecbur kalmadıkça uzak durmak gerekir. Gerekince de beraber olmak zorunda kalıyoruz. Ondan da kaçmak mümkün değildir. Bir kısmı da mikrop gibidir. O mikrobu etrafına saçar. Bunlardan mikroptan kaçar gibi kaçmak gerekir, uzak durur gibi mikroptan onlardan uzak durmak gerekir yapılması gereken şey, olması gereken e, muamele böyledir. Evet. Efendim, Sultan Gazanhan Altı Kulaç. Aleyküm Hocam. <gülüyor> Aleyküm. Abdest alırken bilmeyerek bir hata yapıyormuşum. Kıldığım namazlar acaba kabul olmuş mudur? Evet. Ameller niyete göredir. Niyeti abdest almaktır. Eğer orada bir eksik, bir yanlış olsa bile abdesti geçerlidir. Niyetinden dolayı namaz kılmak için abdest almıştır çünkü herhangi bir şekilde namazına herhangi bir zarar gelmemiştir. Namazı aynen geçerlidir. Yani onun tabiriyle kabul olmuştur. Allah kabul eder. Allah kulunu bilmez mi? Niyetini bilmez mi? Bununla beraber abdestin farzları vardır. Nedir abdestin farzi? Bir kere elleri dirseklerine kadar yıkamak, yüzünü bir kere yıkamak, başını, ayağını messetmek. Namazın farzi bu kadardır. Eğer bunlar yapılmışsa, abdesti zaten geçerlidir. Herhangi bir eksiklik olmamıştır. Buna beraber sırayı bozmuş olsa bile, yani önce kollarını değil de yüzünü yıkamış olsa bile, yine abdest geçerlidir. Onun için herhalde bunları yapmıştır diye düşünüyoruz. Namazında da, abdestinde de herhangi bir eksiklik yoktur inşallah. Efendim Yahya Çelik vesveseden nasıl kurtulunur? Vesveseden nasıl kurtuluruz? Önemli bir soru. Çünkü şeytanla muhatap olmayan hiç kimse yoktur. Şeytanın vesvese vermediği hiç kimse yoktur. Dolayısıyla ondan kurtulmak için mutlaka bir çaba gayret gerekiyor. Öncelikle şeytanı tanımak gerekir. Şeytanın verdiği vesveseyi anlamak gerekir. Gönlümüze gelenin Allah'tan mı yoksa şeytandan mı olduğunu evet anlamak için mutlaka Allah'ın emrettiği gibi okumuş olmak gerekir. Neyi? Elbette ki Allah'ın vahyini, ayetlerini. Eğer gönlümüze gelen vesvese, eğer ayete ters düşüyorsa o şeytandandır. Yok eğer... Allah'ın emrettiği bir şeyse bu da Allah'tandır. Nasıl kurtulacağız? Evet. Eğer Allah'ın vahyinini biliyorsak onun ölçüsünü vuruyoruz. Gelmişse o vesvese, ayete ters düşüyorsa şeytandan olduğunu biliyor. Ne yapıyoruz? Gönlümüze yaklaştırmıyoruz. İçeri almıyoruz yani gönlümüze almıyoruz. Onunla meşgul olmuyoruz. Onu kovuyoruz. Bunun için ayetleri bilmek gerekir. Aynı şekilde gönül itibariyle eğer Allah ile beraber olursak şeytan şeytanın verdiği vesvese oraya yaklaşmaz. Gönlümüz Allah'ın vahyiyle dolarsa, ayetlerle dolarsa canlı Kur'an olursak bu durumda şeytanın oraya yaklaşması, vesvese vermesi mümkün müdür? Asla. Evet. Nasıl kurtuluruz? Allah ile beraber olarak. Her an Rabbimizi unutmayarak, onu zikrederek, her an Allah diyerek, her anda Allah'ın hesabını yaparak, böyle bir durumda şeytan ona herhangi bir şekilde gözete veremez. Zaten gücü yetmez buna. Çünkü o kul Allah ile beraberdir. Allah'ın vahyi ile beraberdir. Peygamberini kendine örnek almış, peygamberi ile beraberdir. Eğer boşta kalırsa, boşlukta bulunursa, o anda Rabbini unutur, Kendini unutur, peygamberi unutur, hayatı, imtihanı unutursa şeytan da oradan vesvese verir. O da ondan kurtulamaz. Biri gider, biri gelir. Evet, onun için kurtulmak için ne yapmak gerekiyor? Allah ile beraber olmak gerekiyor. Allah'ı zikretmek gerekiyor. Allah'ın hesabını yapmak gerekiyor hayatı yaşarken. Rabbim benden ne istiyor? Nasıl yapmamı istiyor? Nasıl yapsam Rabbim sever? Böyle bir durum karşısında Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam ne yapmıştır, nasıl yapmıştır dediğinde evet zaten Allah'a ve Resulüne uyduğu için, tabi olduğu için, itaat ettiği için orada şeytana yer olmaz, şeytan orayı terk eder, güzvesse hiçbir şekilde vermez, veremez. Efendim Diyarbakır'dan <gülüyor> Savaş, Selamun Aleyküm Efendim. Aleyküm Tek başına Allah zikri yapmak doğru mudur? Evet. Tek başına Allah zikri yapmak doğrudur. Tek başına Allah zikrini yapabilir. Bununla beraber bir de Kerime-i Tevhidi, La İlahe illallah demeyi tek başına yapabilir. Ama Allah'ın herhangi bir ismini tek başına yaparsa bu doğru olmaz. Allah isminde bütün isimler mevcut olduğu için, yani o manevi gıdayı toptan almıştır. Tek taraflı almamıştır. Ama bir ismi zikrederse tek taraftan aldığı için e, sorun sıkıntı yaşayabilir. Allah zikrini tek başına yapabilir. İstediği kadar. Hem de bunu sürekli yapmak gerekiyor. Yani tek başına yapılabilecek zikir bir Allah zikridir, bir de kelime-i tevhid, La ilahe illallah zikrini tek başına, rahatlıkla, herkes yapabilir. Evet. Efendim Atilla Duman, Selamünaleyküm Hocam. Aleykümselam. Allah sizden razı olsun demiş efendim. Amin. Allah kardeşimizden de razı olsun. Kim, bize nasıl dua ediyorsa, bize de düşen onlara öyle dua etmektir. Allah'ın kurundan razı olması, en büyük nimettir. Bir kurun yapacağı da, en büyük duadır. Allah kardeşimizden, bütün kardeşlerimizden, müminlerden, Müslümanlardan razı olsun inşallah. Rabbini razı edecek işleri bize nasip eylesin, ikram eylesin, bizi beraber eylesin inşallah. Efendim İstanbul'dan Ferdaş, Karakaş, Sultanım derdime dermansın, gönlüme ışıksın, gönlüme nursun. Seni bilmeyen kendini bilmez sultanım. Bana hayatsın, ekmek gibi, su gibi, nefes gibi sultanım. Babamsın, anamsın, canımsın, bedenime ruhum kadar yakınsın sultanım. İçimdeki fırtınalardan sonra yüreğime ışık olan güneşimsin sultanım. Bir ölüyüm sevdiğindeki sevdiğindeki kerametle dirilt beni sultanım. Benle beni değil, sende de beni yaşat bana sultanım. Vurgun bir yüreğin ardındaki acı olmaktan kurtar beni. Sensiz bir hiç bile olmayan ben, sendeki her şeyi yaşat bana sultanım. Gönüller Sultanına selam olsun. Bütün Diğer TV ailesine selam olsun. Allah asrı saadet'i bu zamanda yaşamayı sizin vesilenizle ümmeti Muhammed'e ikram etsin, ihsan etsin, nasip etsin inşallah. Amin. Bütün mesele zaten asr saadeti bulunduğumuz zamana getirip orada yaşamaktır. İnşallah beraber böyle yapmaya çalışıyoruz zaten. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabesiyle nasıl yaşamışsa, nasıl iman etmişse, onlar nasıl bir aklaka sahip idiyse, bize de düşen asri saadeti buraya taşımaktır. Böyle olunca doğru yapmış, dost doğru yapmış oluruz. Yoksa kendi kendimize din üretmiş oluruz. Bu dinin bir peygamberi vardır, bir kitabi vardır. Onun için asr saadeti buraya taşıyacağız ki Resulullah Efendimiz'i üzerimizde gösterebilelim. O'nun imanını, İslamını, ihsanını, ahlakını, O'nun kulluğunu, güzelliğini üzerimizde gösterelim. Bu her mümin üzerinde aynı zamanda bir farzdır. Allah'ın Resulüne iman etmiş her bir mümin kendi peygamberini üzerinde göstermek zorundadır. Taşıyıp göstermek zorundadır. Eğer üzerinde gösteriyorsa onun imanını, ahlakını, İslamını, ihsanını, kulluğunu üzerinde gösteriyorsa ona yakındır. Onun kazandığı nimeti hak etmiş olur. Onunla beraber olmayı hak etmiş olur ki beraberlik zaten böyledir. Yoksa onu çok seviyorum demekle sevgi ispatlanmış olmaz. Eğer kendi peygamberine ayna olursa, peygamberini üzerinde gösterirse, peygambere tabi olmuştur, onun akla bürünmüştür, ona iman etmiştir. Bununla beraber onu temsil etmiştir. Bir mümin olarak, bir ümmet olarak, onun bir varisi olarak, onu temsil eden olarak. Allah hepimize Asr-i saadeti burayı buraya taşıyanlardan eylesin. Burundukça zamana, çağa taşıyanlardan eylesin. Amin. Resulullah Efendimiz'e aynı olanlardan eylesin inşallah. Amin. Efendim Sevim Dinçer. selamünaleyküm Aleyküm Hocam. Aleyküm Selam. Karadeniz, Karadeniz Türk elinden selamlar. Hocam çok iyi dervişlerin var. Allah razı olsunlar. Bize de bir selamını yollarsan çok sevinirim. Sizi çok seviyoruz. Ve eve bir Cek ve arkadaşlarım da selamı var. Ellerinizden öpeyiyoruz. Allah razı olsun hepinizden. Amin. Allah razı olsun. Kardeşlerimize selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi onların üzerine olsun inşallah. Allah günlümüzü böyle bir ve beraber eylesin. Yolculuğu da beraber ihsan, ikram eylesin inşallah. Amin. Efendim Yozgat'tan Mahmud, Mahmud Kitir mezarlık ziyaretinde bulunduğumuzda mezarlıktaki mevtaya onun kimi ziyarete bulunduğunu görür veya tanır mı? Doğamla efendim Fatiha ve İhlas sürelerini mezarlıkta veya evde okuduğumuz zaman mezarlıktaki mevtaya faydası olur mu? Evet. Mezarlıktaki mevta bizi görür mü veya görmez mi? Onlar bizi görse de görmese de biz onları görüyoruz. Onların bir hayat yaşadığını sonra Rabbinin huzuruna gittiğini görüyoruz ve bunu biliyoruz. Asıl faydası yaşayan adır. Önenden önce. Görür mü? Evet. Resulullah Efendimiz görür dediyse görür. Bu takarruhların bir alemi vardır. O, o aleme gitmiştir. Buna beraber bedeninin gömüldüğü yerden de irtibatı kesilmiyor. Oradan görüyor. Bu bakış başka bir bakış, başka bir alemden bakıştır. Evet, görüyor, işitiyor, sohbetini de onunla yapıyor. Fatiha ya da İhlas okuduğunda gider mi? Eğer imanını kurtarmışsa, neyi gönderirse, neyi okursa okusun gider. Ona o ikram olur. O nimet olur. Neyi gönderirse göndersin. Evet. Efendim İzmir'den Seçil. Selamun Aleyküm, aleyküm ve Rahmetullah. Zelam. Bir ölü öldüğünde neden morarır? Babamın sak kulağım mordu. Allah razı olsun demiş. Efendim. Bunun manevi bir duru şeyi yoktur, sebebi yoktur. Bu zahiri bir şeydir. Zahiri olarak herhangi bir rahatsızlığı vardır ya da o anda o taraf zorlanmıştır Onun için morarmış olabilir, kızarmış olabilir, sararmış olabilir veya simsiyah kesilmiş olabilir. Zahiri durumuna, haline bakıp onun hakkında manevi bir hüküm vermek kesinlikle yanlıştır. Böyle bir şey yoktur. Evet manevi olarak kazanmışsa kazanmıştır, kaybetmişse kaybetmiştir. Zahire bakıp, evet neden bu böyle ya da bu böyleydi onun için hali güzeldi demek deyip hüküm vermek doğru değil, yanlış hüküm olur. Evet mutlaka bir e, zahiri rahatsızlıktan veya herhangi bir şekilde daha önce bir rahatsızlık vardır. O anda zorlanmıştır. Orası öyle olmuştur. Yani kazarmıştır, borarmıştır. Fark etmez o. Evet. Efendim Konya'dan Kamile Üçer ibadet esnasında kendimizi başka bir mekandaymış mekandaymışız gibi hissetmemiz doğru mudur? Evet. Elbette ki doğrudur. Zaten öyle olması gerekir. Mesela namazdayken mirajda olduğumuzu tatmamız gerekir. Kur'an okurken aynı şekilde Rabbimiz bize vahkediyor. Rabbimizle konuşuyoruz. Allah'ı zikrederken aynı şekilde Rabbimizin huzurundayız. Kendimizi başka bir alemde hissetmemiz lazım, yaşamamız lazım, bunu tatmamız lazım. Tatmadıysak hiçbir şey bu durumda aslında o ibadeti yapmamışız demektir. Gönül miraja çıkmayınca bu durumda o namaz miracı olmayan namazdır. Dolayısıyla aslında huzura kabul edilmeyen, çıkmayan bir namazdır. Namazımız bizi mutlaka miraca çıkarmalidir. Allah'ın huzurunda durdurmalıdır. Bizi Allah ile beraber etmelidir. Sohbetimizi Allah ile yaptır, yaptırmalıdır. O aşkımızı, muhabbetimizi o miracı da Rabbimize bize arz ettirmelidir ki namazımız miracı olsun. İbadetimiz ibadet olsun. Evet bu doğrudur. Olması gereken şey de odur. Öyle değilse sorun var. Efendim İskenderun'dan Kadir Tok. <gülüyor> Selamun aleyküm hocam. Aleyküm ben Selam. İskenderun'dan yazıyorum. Yayınlarınızı çok beğeniyoruz. Ailecek sizi izliyoruz. Size bir sorum olacak izinizle sünnet namazlarını kılmazsak sakıncası olur mu? Bunu çok merak ediyorum. Saygılar, sevgiler hocam. Allah'a emanet olun. Evet. Sünnet deyince sadece böyle sünnet namazı olarak anlamak e, elbette ki eksik bir anlayış, yanlış bir anlayıştır. Sünnet demek adet demektir. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın adeti. İbadet olarak yaptıkları adetleri vardır. Bir kul olarak yaptığı adetleri vardır buna beraber bir baba olarak, bir aile resih olarak, bir yönetici olarak, bir komutan olarak yaptığı adetleri vardır. Kur olarak yaptığı adetleri elbette ki bizim için sünnet olmuş olur, bizim için gereklidir. Aynı şey bir baba olarak yaptıkları da bizim için sünnettir ve gereklidir. Herhangi bir işi yaparken veya yaptırırken, her ne yapmışsa bizim için o sünnettir ve gereklidir. Sadece ibadette değil ya da namazın sünnetinde değil. Herhangi biri sadece farzı kılsa, onun için herhangi bir e, sorumluluk ya da yanlışlık olur mu? Olmaz. Çünkü e, namaz farz olandır. Gerisi, gerisi farz namazın e, şükrü içindir. Namazı sevdiği için, bir daha Rabbim'in huzuruna çıkayım, Rabbime, Rabbim'le beraber olayım, miraçta durayım diyedir. Ama farzı kılmışsa herhangi bir sorumluluğu artık olmaz. Sünnet kılmamış olsa da, sünneti kılarsa ne yapmış olur? Eğer farzda bir eksiklik olmuşsa bu durumda o tamamlanmış olur. Eğer farzdan önce kılıyorsa sünneti, onu farza hazırlıyor. Kendini farza harz Birazdan evet Rabbimin davetine icabet edeceğim. O davete icabet etmeden önce ben kendi irademle önce bir icabet edeyim. Önce bir hazırlanayım. Önce bir halimi arz edeyim. Evet, davete öyle icabet edeyim. Namazın sonra eğer sünneti kılıyorsa bu durumda bir de Rabbime şükredeyim. Rabbime hamd edeyim. Beni huzura kabul ettiği için, onunla beraber olduğum için, Namazı ikram ettiği için. Evet. O zaman da şükür olur. Öncesi hazırlık, sonrası da şükür olur. Yapmazsa bir şey olur mu? Yapmazsa hepsini farz namazda toplanmış olur. Elbette ki en güzelini yapan kimdir? Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. En güzelini yapmak için gereklidir. Ama olmazsa, sünnet kılmasa bir şey olur mu? Elbette ki bir şey olmaz. Herhangi bir sorumluluğuyla olmaz. Efendim bir izleyicimiz hocam sizi çok seviyoruz demişler. Allah razı olsun. Biz de onları çok seviyoruz. Allah bizi o sevgisinde daim etsin inşallah. Amin. Allah için seven kullarından eylesin inşallah. Allah'ın sevdiği ve Allah'ı seven kullar eylesin bizi inşallah. Efendim bir izleyicimiz yıldıznameye baktırmak günah mıdır? Allah sizden razı olsun demiş efendim. Yıldıznameye baktırmak e, fara baktırmak gibidir. Sonuçta fal yani. Evet. E, fara baktırmak, bakmak, fara inanmak Resulullah Efendimizin getirdiğine iman etmemek demektir. Öyle buydu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Kim fara inanırsa evet, Allah'ın bana vahyettiğine İnanmamış, iman etmemiş demektir buyurdu. Onun için böyle faldan, falcılıktan, falcılardan e, uzak durmak gerekiyor. Herhangi bir şekilde böyle şeylere tenezzül etmek yanlıştır. Sonuçta e, şeytanın verdiği vesveseyle e, karar verir, hüküm verir, düşünür. Şeytan onu meşgul eder. Onun için faldan, falcılardan, e, yıldızname'den böyle şeylerden uzak durmak gerekir. Efendim Ankara Keçiören'den Sibel Kaptan durdu. Hocam dua alabilir miyim? Allah razı olsun. Allah onu sevdiği kullarıyla, razı olduğu kullarıyla beraber eylesin, beraber yürümeyi nasip eylesin, ihsan eylesin inşallah. Amin. Efendim Denizli'den Gül, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamların en güzeli size olsun, ey güzeller güzeli Pamuk babam. Allah yeryüzüne meleklerini gönderiyor. Gözümüzle göremediğimiz o meleklerin her an bizimle olduklarını biliyoruz. Allah gözümüzle göremediğimiz o meleklerin yanında bir de görebildiğimiz, sizin gibi nur saçan melekleri de göndermiş. Siz bizim hep hayal ettiğimiz ve inşallah kavuştuğumuz bir meleksiniz. Sizin gibi aşk kokan ve sizin yetiştirdiğiniz melek gibi insanları görüp de, Nurumuza kendimizi kaptırmamak elde mi? Sizi çok seviyoruz, sizin gibi olmak istiyor ve dualarınızı bekliyoruz. Allah sizden programı sunan kardeşimizden, diğer TV çalışanlarından ve tüm kardeşlerimizden razı olsun inşallah. Allah'a amenet olun ey güzel babacığım. Allah razı olsun. Evet, mümin, müminin aynasıdır. Kardeşlerimiz kendini seyrediyor. İnsanda sevmekten başka bir şey yoktur. Muhabbetten, aşktan başka bir şey yoktur. Önemli olan o sevgisini nereye verdiğidir? Nereye harcadığıdır? Eğer Allah'ı seviyorsa hayatını Allah yolunda harcar, her şeyini Allah yolunda sarf eder, kazanacağı da Elbette ki Allah'ın rızası, sevgisi, dostluğu, yakınlığı olur. Eğer sevgisini başka bir yere verirse, gönlünü başka bir şeye veya birilerine dönderir, onunla eğer meşgul olur, onun peşinden koşarsa, o da hayatını o yolda sarf etmiş, o yolda kurban etmiş olur. İnsan istese de istemese de mutlaka bu hayatı yaşarken, anını, zamanını, vaktini, gününü, ayını, yılını, hayatını mutlaka kurban ediyordur, sarf ediyordur yani. Bu hayatını sarf ederken, kurban ederken, Allah'ın rızasından, dostluğundan, cemalinden, cennetten başka bir şeye eğer hayatını kurban ediyorsa, hayatını israf ettiği demektir. Hayatını çöpe attı demektir. Kendine yazık ettiği demektir. Onun için insana düşen Rabbini sevmektir, Rabbinin rızası peşinde, dostluğu peşinde koşmaktır, ebedi hayatını kazanmak için hayatını sarf edip çaba gayret sarf etmektir. İnşallah beraber öyle yapacağız. Efendim İstanbul'dan Rahim, selamünaleyküm hocam, benim sorum var, oğlum kötü işlerle meşgul yardım istiyorum. Allah razı olsun. Allah kardeşimize yardım etsin inşallah herkesin evladı yanlış şeyler yapabilir veya kardeşi veya başka bir yakını yanlış şeyler yapabilir. Bize düşen O'na dua etmektir. Hem dilimizle hem gönlümüzle hem fiilimizle O'na dua etmektir. Yardım etmek için Allah bize yardım etsin duamızı kabul etsin diye O'na dua etmemiz gerekir dilimizle davet ederiz, gönlümüzle, evet, duamızı yapar, Rabbimize yalvarırız. Bir de fiili olarak yardım etmeye çalışmamız gerekir. Nasıl? Elimizden nasıl bir yardım geliyorsa, öyle yardım etmek gerekir. Birine yardım ederken, önce ona sarılman gerekir. Önce onu sevmen gerekir. Karşımızdaki, onu sevdiğimizi, onun iyiliğini istediğimizi anlaması gerekir. Bunu tatması gerekir. Söylediklerinin bizim için olduğunu anlaması gerekir. Eğer böyle olursa itiraz etmez. Yardımı kabul eder. Eğer kendisi için bana böyle söylüyor derse bu durumda ne tavsiyemizi kabul eder, ne duamızı kabul eder, ne de yardımımızı kabul eder. Evet. Onu düşünmemiz gerekir. Evet, zahiri olarak zarar edebilir. Zahiri olarak yanlış şeyler yaparken dünyası gidebilir. Ama dünyasından önce ahiretini düşünmek gerekir. Ebedi hayati gidiyor. Rabbini kaybediyor. Kendini kaybediyor. Buna üzülüp, bunun için dua etmek gerekir. Zaten Allah'a döndüğünde dünyası da ahireti de cennet olur. Allah kardeşimizin de yardımcısı olsun. Allah ona doğru yolu, sirat-i müstakfemi ihsan etsin, ikram etsin. Kendine döndürsün inşallah. Efendim İstanbul'dan Kevser, selamünaleyküm. aleyküm. Sizi çok çok çok severek dinliyoruz. Sizi dinlediğimiz zaman içim böyle boşaltıyor, sırtım <gülüyor> sızlamaya başlıyor. Acaba neden? O onun imanından kaynaklanan bir şeydir. Gönlünü açtığından dolayı, Rabbi ile beraber olduğundan dolayı. Evet. Ne zaman böyle Rabbimizle beraber olsak, mutlaka farklı, manevi bir hal yaşarız. Nerede olursak olalım. Yeter ki gönlümüzü açalım. Evet, kardeşimiz böyle gönlünü açtığı için. Allah'ın ikram ettiğini aldığı için. Gönlünü açınca, Allah'ın ikram ettiğini alıyor. Allah ile beraber olduğu için evet, buna hamd etmek lazım, şükretmek lazım. Bütün nimetler, ikramlar Allah'tandır. Allah'ın ikramidir. İkramı alıp hamd etmemiz, şükretmemiz lazım. Allah'a hamd olsun. Efendim, Kastamonu'dan Nermin Sarı Mustafa, Hanifi, Şafii mezhebine göre hayızlı kadın Kur'an'ı eline alıp okuyabilir mi? Budinin bir peygamberi, bir kitabı vardır. Her ne olursa olsun, ister Hanefi olsun, ister Şafi olsun, Maliki olsun, Hanbeli olsun veya başka bir mezhebe olsun, o fark etmez. Hangi hükmü verirse versin, bize düşen önce Allah'ın kitabına bakmamız lazım. Bunu hangi ayetten çıkarmış, hangi ayete göre bunu söylemiş? Eğer böyle olursa o mezhebi kabul etmiş oluruz. Yoksa mezhebi taklit etmiş oluruz. Herhangi bir konuda bir mezhebi kabul ederken başka bir konuda başka bir mezhebi kabul etme imkanımız da vardır. Çünkü sonuçta her biri iştihad etmiştir. İster Şafii ister Hanefi olsun o fark etmez. Hangi mezhep olursa olsun eğer onu Kur'an'dan almışsa onu sünnetten almışsa, Resulullah Efendimizden almışsa bu durumda aynı olması gerekir. Kur'an'a göre okuyabilir mi? Allah'ın vahyine göre evet. Hayızlı bir kadın Kur'an-ı Kerim'i eline alıp okuyabilir mi? Elbette ki okuyabilir. Okuması için Allah tek bir şart koydu oraya. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınmak dedi. Eğer kovulmuş şeytandan Allah'a sığınmazsa ne olur? O Kur'an'ı okumaya çalışırken şeytan oradan vesilese verir. Bin türlü vesilese verir. O zaman Kur'an'ı okumuş olmuyor. Kaş yapayım derken göz çıkarmış olur. Bir de bakar ki Rabbine karşı saygısızlıkta bulundu. Şeytanı kovmadığı için şeytan o okunurken araya kendi vesilesini katıyor çünkü. Onun için şeytanı kovmak gerekir önce. O şeytandan Allah'a sığınmak gerekir. Hangi halde olursa olsun insan mesela her mümin Fatiha'yı ezbere biliyor. Onun gönlünde yazılıdır. Hangi halde olursa olsun o silinmiyor. Bununla beraber Kur'an'ı eline alıp okuyamaz diyenler ezbere okuyabilir mi diye sorduğumuzda evet derler. Peki ezbere okununca okuduğu bir Kur'an'dır yoksa o elindeki mushaf bir Kur'an'dır. Hangisi Kur'an okuduğu? Kur'an, o mushafta yazılı olan ayetlerin anlamıdır. Anlam. Yani mushaf ile Kur'an'ı birbirine karıştırmamak gerekir. O mushaf, o yazılmış, elle yazılmış, matbaada yazılmış. O mahluk, mahluk'ı evet, alıp Allah'ın vahyinin, mananın önüne koyuyor. Yani biri Kur'an-ı Kerim'i diyelim ki ezberledi. Bu durumda onun hiçbir şey yapmaması gerekir. Kadınsa bu durumda aybaşı da olmaması gerekir. Bunu böyle söylemek böyle işi Kur'an'ı ciddiye almamaktır. İnsan her an Kur'an ile beraber olması gerekir. Her anda Rabbim benden ne istiyor deyip Allah'ın vahyine müracaat etmesi gerekir. Bu ister gönlündeki Kur'an olsun, bildiği ayetler olsun, ister elindeki Kur'an olsun. O fark etmiyor. Yoksa Kur'an'ı elinden almış olursun. Yoksa sen buna layık değilsin demiş olursun. Allah o hayızlı kadın için bu bir hastalıktır, rahatsızlıktır demedi mi? Rahatsızlık sadece Niye onu ondan men ediyorsun? Men etmek doğru mudur? Kıyamet günü Allah sorsa ya da herhangi bir imamın o verdiği fetvayla fetva verip dokunulmaz, okuyamasın dese. Allah sorsa kurum, sen benim kurumu, benim kitabımdan, vahyimden neden menettin? Neye dayanarak menettin? Hangi hakla? Evet. Hiç kimsenin böyle bir hakkı yoktur. Evet, eline alabilir, okuyabilir. Okumalıdır. Her anda okumalıdır. Her gün, her anda okumalıdır. Bunu söyleyenler mesela bir de şöyle bir e, ilave yapmışlardır. Eğer öğrenmek için okuyorsa okuyabilir. Ya da ders veriyorsa ders vermek için okuyabilir. Yani bu e, ne biçim hükümdir böyle? Okuyabilirse oku, okuyabilir, okuyamazsa okuyamaz. Yok ibadet olarak okuyamaz. İbadet olarak o zaten Allah onu neye indirmiş anlayalım diye. Zaten onu okur, okurken anlamak isterken de öğretmek isterken de ibadettedir. Her anda ibadettedir. Kur'an'a bakarken de bu Rabbimin kitabıdır. Derken de bu ibadettir. Evet. Onun için okuyabilir. Bütün mezheplere göre okuyabilir. Mezhepler dinde değildir Sadece orada ne yapmıştır? İçtihad etmiştir kendine göre. Bizim de bir içtihadımız olsun. Kur'un da içtihadi olmalıdır. Evet, okuyabilir, ders verebilir, ders alabilir. Yani hiçbir mahsuri olmaz. Evet. Efendim Sevim Dinçel, selamünaleyküm hocam. Aleyküm. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Hocam size iki sorum olacak. Şimdi Hocam bir insan Allah Celle Celaluhu'nun batın isminin tecellisini üzerinde nasıl anlar? Anlayabilir. Evet. Batın ismini zahir ismiyle beraber anlaması gerekir. Allah hem evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır, her şeyle her şeyi bilendir bu Hüseyi Kerime'de. Her ne ki Zahir olmuş, Allah'ın isimlerinden zahir olmuştur. Her ne ki gizliyse aynı şekilde Allah'ın isimleriyle gizlidir gene. Bir kulda Allah'ın zahir ismi nasıl tecelli ediyor? Zuhur ediyor. Allah'ın isimleri, güzelliği onun üzerinde zuhur eder. Ne oldu? Allah'ın zahir ismi başka isimleri onun üzerinde gösterdi. Aynı şekilde bu bir de iç alemde var. İç alemdeki dışarı çıkıyor. Bu durumda zahirle batın aynı oldu, bir oldu. Yani hangi isim tecelli ederse etsin hem zahiridir hem batınıdır. Hem dışarıda görünüyor hem iç alemde mevcut. İç alemde mevcut olan dışarıya da aynı şekilde zuhur ediyor, zahir oluyor. Zahirle batın bir oldu. Aynı oldu. Evet. Bunu böyle anlamak gerekir. Bir de mesela e, esma Husna dan arkadaşlar soruyorsa mutlaka e, o ismi dinlemeleri gerekir. Bir saat, iki saat, bir kısmı üç saat sürmüştür anlatırken. Onun için birkaç kelimeyle böyle anlatmamız mümkün değildir. Evet, Zahir ve batın ismini arkadaşlar o sahabeti dinlerlerse inşallah e, çok daha güzel anlaşılır. Evet. Efendim devamla bir de hocam, Dervişlerinizin yazılarını, yorumlarını okuyorum feysten. Ya hocam Allah'a o kadar aşıklar ki sanki Allah'ta yok olmuşlar. Hayran oluyorum onların bu hallerine. Bir de Merdan abi var. O başka bir alem yorumları, yazıları. Ya onlarda tek Allah kalmış sanki. Hepinize selamlar olsun. Allah razı olsun. hayırlar Hayırlı yayınlar. Siz hocam ikiniz dahi bir muhteşemsiniz. Saygılar size. Okuyun yazımı ne olur? Amin. Allah razı olsun. Zaten bütün mesele Allah demektir. Allah diyebilmektir. Allah'ın hesabını yapmaktır. Allah'ın o e, aşkında, muhabbetinde yok olmaktır. Yani kendini görmeyip Rabbini görmektir. Rabbini bilmektir. Yaratılışın gayesi bu. İman budur. Abdiyet, kulluk budur. Bunun dışında ne varsa hepsi batıl. Hepsi yok olucudur. Eğer kul Allah ile var olduysa, Allah'ın sevgisiyle dolduysa, her anı Rabbi ile beraber olmak olduysa o kul olmuştur. O hazreti insan olmuştur. Onun için bütün peygamberler bunun için gönderilmiştir. Evet. Öyle burada ayet i kerimede hiçbir peygamber yoktur ki biz onu şununla göndermemiş, olalım. Evet, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayın. Bir tek Allah'a abdolu. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayın. Ne demek? Hiçbir şeyi Allah'i sever gibi sevmeyin. Sevilmesi gereken Allah'tır. Hiçbir sözü Allah'ın sözünün önüne koymayın. Sözü dinlenilmesi gereken Allah'tır. Allah'tan başka tarafa dönmeyin. Her ne olursa olsun o sizin her şeyinizdir demektir. Sadece Allah'a abd olun. Evet, Allah'ı sevin, onun rızasını isteyin, cemalini isteyin, dostluğunu isteyin. Bununla beraber imanınızı, kulluğunuzu ispatlayın demektir. Bütün peygamberlerin söylediği söz budur. Allah'a hiçbir şey için koşmayın ve sadece yalnız Allah'a abd olun. Onun için bize de düşen aynı şeyi söylemektir ve aynısını yapmaktır. Allah'a hiçbir şey için koşmamaktır ve sadece yalnız Allah'a abd olmaktır, iman etmektir, sevmektir, aşık olmaktır. O imanımızı, aşkımızı, muhabbetimizi ispatlamak için yaşayıp çaba gayret sarf etmektir. İnşallah buna, bunu yapmaya çalışıyor, buna davet etmeye çalışıyoruz. Yoksa peygamberleri nasıl temsil etmiş oluruz? Nasıl onlara arkadaş olmuş oluruz? Dost olmuş oluruz? Onlarla beraber olmuş oluruz? Evet. Allah hepimizi kendisine hiçbir şeyi şirk koşmuyor. Buna beraber sadece Allah'a abd olan kullarından eylesin inşallah. Efendim Bursa'dan Sezer Sarı. Selamun Aleyküm hocam. Aleyküm selam. Anlatamayacağım kadar büyük bir azabın içindeyim. Bu azap mı, Allah'ın bir lütfu mu bilmiyorum. Ama dayanmaya çalışıyorum. Bana dua etmenizi Cenab-ı Hakk'ın izniyle sizden istiyorum. Selamlar, saygılar. Allah razı olsun. her ne olursa olsun, onu azap olarak görmek doğru değildir. Ne olarak görmek gerekir? İmtihan olarak. Önümüze, başımıza ne gelirse gelsin, Allah onu biliyor mu? Biliyor. O öyle takdir etti mi? Etti. Nereden gelirse gelsin, bir de onun takdiri vardır. İmtihana tabi tutması vardır. Eğer biz gerekeni yaparsak, Rabbimiz bizden o durum karşısında ne yapmamızı, nasıl yapmamızı emretmişse, öyle yaparsak, o bizim için nimet olur. O bizim için ikram olur. Yok, eğer imtihani Allah'tan bilmezsek, gerekeni yapmazsak, Allah'ın emrettiği gibi, Resulü'nün yaptığı gibi yapmazsak o da bize azap olur. O da bize bela olur. Onun azap olması ya da ikram olması, nimet olması bizim kendi bakışımızla bir de o durum karşısında e, tavrımızla alakalı bir şeydir. Onun için e, ne buyurdu Resul Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Müminin haline şaşılır. Bir nimet geldiğinde şükreder kazanır, gerekeni yapıp kazanır, bir musibet geldiğinde sabredip kazanır. Her hali ibadettir, her halükarda kazanıyordur. Onun için bize de düşen böyle bakmaktır, böyle görmektir. Gerekeni Allah'ın emrettiği gibi, sevdiği gibi yapmaya çalışırken Resulüne tabi olmaktır aynı zamanda. Allah kardeşimizin yardımcısı olsun inşallah. Efendim Bursa'dan güzin durmuş. Selamun aleyküm hocam. Nefsin hangi mertebesinde olduğumuzu ve bu mertebeyi geçip geçmediğimizi nasıl anlamalıyız? Bizi temizleyen halimizi bize bildiren hocamızla beraber eden Allah'a hamd ederim. Subhanallahî ve bihamdî. Evet. Allah'a hamd olsun. Nefsin hangi mertebesinde olduğumuzu nasıl anlarız nasıl biliriz Nefis mertebelerini ikiye bölmek lazım itminandan önce itminandan sonra İtminandan önceki nefis hali mutaqa tehlikededir. İmanını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Şirke düşme, küfre düşme, nifaka düşme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ama itminana erince, itminandan sonra böyle bir tehlike yoktur. Neden? Çünkü gönül mutmain olmuştur, nefis mutmain olmuştur. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi, ey itminana ermiş nefis, nefis, Rabbine dön. Gir cennetime, gir kullarımın arasına. Sen Allah'tan, Allah da senden razı olmuş olarak eğer nefis itminana erdiyse, Rabbinden razı olmuştur. Allah da ondan razı olmuştur. Bununla beraber o gönül cennete dönmüştür. Cennete dönmüştür ne demek? Ondan sadece iyilik hasıl olur. Orada sadece iyilik vardır, güzellik vardır. Allah'ın güzelliği vardır. İtminana ermiş nefis de iyiliği emreder. İyiliği o da istiyor. Güzelliği istiyor. Bununla beraber bu aynı zamanda mümin ve velidir. Allah müminlerin velisidir. Ayeti burada tecelli ediyor. Evet, İtminan'da tecelli ediyor. Artık o Allah'ın velisidir. Allah da onun velisidir. Neyin karşılığında? İtminan karşılığındadır bu. Rabbini sevmiş. Rabbinin kendisini sevdiğini biliyor. Çünkü sevgisini ispatlamaya çalışmış. Kur kendini bilmez mi? Elbette ki bilir. O Rabbini seviyorsa, Rabbi onu sevdiğindendir. Rabbi onu seviyor. Bu durumda sevdiğine güveniyor. Tevekkül ediyor, güveniyor. Sevgisinden emindir. Dolayısıyla gönülde, de mutmain oluyor. Rabbim beni seviyor. Neden? Çünkü ben onu seviyorsam, o da beni seviyor. Ben onun için her şeyi yapabiliyorsam, bu durumda, evet, Rabbim bana ikramda bulunur demez mi? Bana azap etmez demez mi? Emin olmaz mı? Emindir, mutmai indir. önceki hal, bir de İtminandan sonraki hal. Hul kendine baktığında e, bunu mutlaka anlar. Nerede olduğunu anlar. İtminandan önce midir, yoksa sonra midir? Eğer sonraysa, orada rıza da vardır. Hulun Allah'tan razı olması da vardır. Allah'ın hulundan razı olması da vardır. Bu arada gidip gelir hatta. Eğer İtminan'ın altındaysa o da aşağı inip çıkar. Bir küfre düşüyor, bir nifaka düşüyor, bir şirke düşüyor. Bir bakıyorsun mümin gibidir, bir bakıyorsun ki farklı bir hali vardır. O da İtminan'ın altındadır. İtminan'dan daha İtminan bulmamış. İtminan bulmayana kadar orada asla rahat edilmez. Rahat edilmemelidir. Çünkü tehlikededir. Uçurumun kenarındadır. Her an uçurumdan aşağı yuvarlanabilir, köfre düşebilir. Onun için bütün çabamızı, gayretimizi sarf edip nefsi itminana erdirmemiz lazım. Neyle? Evet, ibadetle, Allah'ı zikirle, Allah yolunda cihad etmekle, çaba gayret sarf etmekle, bununla beraber okuyup anlamakla, marifetullah'a sahip olmakla, Rabbine şükredip, hamd edip, tesbih edip, onu, o hamdini, şükrünü muhabbete çevirmekle, Allah'a göre nazar etmekle, ne kadar güzellik varsa hepsini kullanmaya çalışıp, o itminanı açması gerekir, itminana geçmesi gerekir. Bir kere gönül, nefis, mutmain oldu mu? Zaten artık istese de onu bozamaz, o bozulmaz. Bir kere mutmain olmuş. Allah oraya itminanı indirmiştir. Evet, bu muameleyi Allah yapıyor. O istese de istemese de Rabbini seviyor, Rabbini aşıktır, Rabbini istiyor derdi Allah'ın rızasıdır, ebedi hayatıdır. Bunun için her şeyi yapabilecek durumdadır, her türlü fedakarlığı da yapabilir. Evet. Ben misinizle bir kısa bir ara verelim misiniz? İnşallah. Teşekkürler. Teşekkürler. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.